Açık Radyo Özel yayındayız Açık Radyo burası 94.9 saat 14.48 ve bir Gezi e, Taksim meydanına ciddi bir polis müdahalesi oldu saat 7 sularında e, 8 saat önce kadar biz de 7 saatten beri yaklaşık yayındayız bunları anlatmaya çalışıyoruz paylaşmaya Neler olup bittiğini başbakanın açıklaması Kemal Kılıçdaroğlu'nun konuşmasının daha tamamını erdiremedik. Fakat bir tek önemli noktada dikkatimi çeken bir şey olmuş. Başbakanın çok çeşitli doğruluğu da pek doğruluğu da tespit edilemeyen açıklamalarından bir tanesinin hesabını yaparak bizim devre iktidarımız 2 milyar 800 milyon ağaç dikildi dedi diyor ve bunu tekrarlamıştı başbakan çeşitli konuşmalarında Ankara yolundaki konuşmalarında dikkat edin milyon demiyorum milyar demişti yani 3 milyara yakın ağaç baktık hesapladık diyor Kılıçdaroğlu da günde 1000 kişi 12 saat hiç ara vermeksizin her 20 dakikada bir ağaç dikse 213 yıla ihtiyaç varmış 24 saat çalışsalar... ...robot gibi dikseler de... ...213 yıla ihtiyaç var... ...demiş bu hesabında... ...bir tuhaflığı var... Konuşma. Bu bunlar gene bir tarafından iyi. Dolma bahçede bire eşitler, başkomiseri şehit ettiler, evet. Türk bayrağını yaktılar. Yani Ezgi Başaran soruyor bu doğru olmayan bilgileri Başbakan'ın ağzından birkaç kez dökülmesi kötü anılarımı canlandırdı diyor Ezgi Başaran. Neden mi korkuyorum diye tekrardan soruyor? Çünkü bunlar bana mesela Madımak öncesi yahut Maraş öncesi yayılan Allah'a küfrettiler, suları zehirlediler türünden tevatürlerin hanımı kanımı donduruyor diyor kendisi de. Evet bu akşam bir miting yapacağını da açıkladı. Yarın da Gezi Parkı eylemi temsilcileriyle yarın buluşacak deniyor ama bu buluşacak eylemcilerden biz şahsen bir açıklamadan haber alamadık. Bunun teyidi yapılamadı sadece başbakan ve çevresinden gelen ve Bülent Arınç'tan gelen bir teyit. Bu arada Gezi Parkı'nda neler oluyor bitiyor dumanlar yanan bazı şeyler mi var? Gezi Parkı değil de Taksim meydanından gelen bazı dumanlı görüntüler görüyorum şimdi NTV'den ama belki eski şeyler yakın plan diye bir programda eski görüntüler de olabilir sabah ait. Biz şu anda Gezi Parkı'nda neler olup bittiğini öğrenmek üzere Tan Morgül'le bağlanalım. Merhaba Tan. Merhaba. Merhaba. İyi misin? İyi iyi. Yani i̇yi. rüzgar bizden yana hmm. gazı tutmuyor mu? Parkanın içinde gaz tutmuyor, atıyor. Evet, ama anda, ortalıkta dolaşan bir gaz oldu muhakkak yani. Pek çok e, evet. şükür kesin yani Özellikle e, bir saat önce yoğun, e, hatta tam biz Gezi Parkanın ortasındayken parkın ortasındaki sahnenin önündeki havuza düştü bir tane. Sonra da iki tane de şeye düştü, onun birazcık ilerisine. O zaman işte dedik ki... Ne düştü? Kapsül mü? Gaz mu? bombası. Ha, öyle yani yani, ya, ya, ya ses bombası ya gaz bombası anlamadık, ve panik oldu. Ama kısa sürdü. Şöyle Ama... bir şey, çok özür dilerim. Şöyle bir şeyden bahsediyorlar. Polis Gezi Parkı'nın sınırına kadar gelmiş ve oradaki oturan Gezi Parkı sakinleri tarafından e, alkışlarla protesto edilerek geri gönderilmiş. Bu olay nasıl gerçekleşti? Görebildin evet. mi? Şahit olabildin mi? E, merdivenin üstüne kadar geldiler. Oradan, e, oradaki ağacın oraya kadar geldiler. Ama ondan sonra geri döndü. Orada bir kimse çok şey yapmadı. Geriye e, gitmedi. Şeyi tuttu, hattı tuttu. Ondan sonra onlar kademeli olarak çekildi. Şimdi ben az önce geldim oradan. AKM'nin önüne doğru çekilmişlerdi. Tarlabaşı'nın girişinde çatışma oluyor. Ufak. Onun gazdaki işte geliyor. Ama insanlar Gezi Parkı'nın içerisinde. Şu anda oldukça kalabalık Gezi Parkı. Gelenler de oluyor. Şu anda Gezi Parkı'nın içerisinde durum alt taraflarında sakin oldukça. Ve bir kalabalık çok. bayağı yaralı oldu. Ben kendi gözümle. 3 tane vaka gördüm bir kafaya gelen gaz kapsülü 2 tane plastik mermi gördüm bu benim gördüklerim bir de baygınlık geçirenler, bacağına gelenler bunlar benim gördüklerimdi ama revirin önden geçerken revirin ön kısmı birazcık daha genişletildi çünkü şey sürekli insan geliyordu yani bilgizi farkında bekliyoruz işte dediğiniz gibi dayanışma veya dediğiniz bilmiyorum. Dedik dedik akşam, akşam 19 evet. için o çağrıyı birkaç evet. defa tekrarladık ve tekrarlayacağız da tabi. Çok evet, olan, çünkü olağanüstü çünkü bir günlerden şey. geçildiği muhakkak. Yani bunun da olağanüstü bir gün olduğu hiç şüphe götürmez yani. Çünkü bu oldu ki yani oldukça ciddi bir şekilde bir sivil pasif gelişme geçti görüyoruz sivil italiz. Evet. Yani bunun tamamen en temel hareket, hareketin en temel öğelerinden Biri aynı şekilde devam ediyor. Ee, yani biz orada gaz yiyerken bile. Ki tam basın açıklaması sırasında oldu bu. Evet. Basın açıklaması için toplanmıştık. E, açıklama yapılıyordu. O sırada e, gaz bombaları atılmaya başlandı. Polis müdahale karşısında mı böyle bir şey yaptı yoksa basın açıklaması? Yani, yani sabahki hikayeler gibi. 2-3 tane şey gelince e, tabii o da iş değildi de evet. 3 tane e, nedir, şişe plastik şişe atılınca öncesi Sonra da bir gaz şey atıldı ama gaz bombası atıldıkken bile basın ışıklaması sürdü. Hı hı. Ee, yani insanlar basın ışıklamasını bırakmadı ama sonra çok yoğun geldi. Biraz dağılım gibi oldu. Yine kadar sonucunda orada basın arkadaşlar da vardı zaten. Velasol half halim basın ışıklaması da bitirildi ama ondan sonra şeyler hı. devam etti. Ee, yani, o bir programcımızı daha görüyorum Cüneyt Yobanay'ın ileride. Evet. Görüyor. Yani şu anda durum sakin, biz bekliyoruz. Yani biz diki, yıllar önce dikilmiş ağaçları bekliyoruz. Artık iki kat gülüyor mu bilmiyorum ama burada hali hazırda ağaçlar var. Peki. Kovuyorlar güneşten, bekliyoruz. Peki şeyden haberin var mı, bir çağrı var mı eksikler, ihtiyaçlarla alakalı duyduğun? Ya sürekli var, anonsla yapılıyor, Twitter'dan at, takip hı hı. ediliyor ama yani özellikle bir daha yeni yeni... Bir Birazcık rahatladık da şey yaptık e, bu bölgeye geçtik genelde merdivenlerin oradaydı. çok şeye bakamadım yani e, Türkiye'den düzenli olarak dayanışmanın şeyini takip etmek lazım evet. onlar veriyorlar e, biz çok o sırada online olamıyoruz şimdi geldiğimiz yerde rahat trizi. burada bir şeyler e, yapabiliyoruz ama o tam merkezde zaten fırsat da olmuyor yani gazmaz sürekli e, yoğun bir şekilde hareketlenme oluyor. Bir evet. tabii insanlar koşuyor ediyor, o panik halini durdurmak gerekiyor. Ya şey beklendi yani, içeri giyerler mi acaba diye Çünkü çok yaklaştılar. Evet. Tabii şey yarattı, çadırlarda bir hareketlenme oldu. Ama çok uzun sürmedi. Tekrar insanlar çadırların yanında şu anda oldukça kalabalık olduk bir şekilde. Evet, evet. yani dikunet ve kararlılıkta kimi şimdiye kadar kiminle konuşsak bu sabahtan beri 8 saatten beri yayındayız aşağı yukarı. Ee, kiminle konuşsak da aynı şeyi söyledi ama oraya oraya bulunan orada bulunanlar hatta başka taraflarda da işte Adliye'nin çağlayan adliyesinin Çağlayan Adliyesi'nin önünde de önce özel kuvvetlerin sonra da biz acemi kuvveti müdahalesiyle avukatların basın toplantısı yapmak suçuyla yani ondan başka suçları olmayan avukatların hukuk insanlarının yerlerde sürüklendiği bir durumda bile bize oralardan da bildiren insanların hepsinde aynı bu işe devam bu daha başlangıç mücadeleye devam şeklinde onu bir kararlılık. Yani şunu şu anda sizden öğreniyorum maddesini. Evet. Buralarda o kadar çok şey dönmüyor tabii ama e, yok tabii e, e, yani durduğumuz noktada hatta e, yani durmamız gerektiğini artık e, bütün Türkiye'de biliyor. Sadece Türkiye'de içerisi yabancı basından temsilcilerle dolu ve çok tabii yani yerli basının da şey yapması lazım. Herkes yabancı basına çok rahat konuşuyor. E, şey yapıyorlar e, bilgi veriyorlar ama memleket basını geldiği zaman hiç illet şey yapıyor. Evet. Kızıyor, çiziyor. Neyse sonuçta diyoruz onlar çalışanlar, bizde çok fazla tepkileri tutmaya çalışıyor. Sonuçta çalışan insanlar da çok zor koşullarda çalışıyorlar burada. Evet, Medya Sabah e, yani tane Sabah'lin bütün televizyon istasyonlarında e, bildiğimiz ana akımda e, baya e, yoğun bir canlı yayın vardı ama sonradan e, bir kısmından vazgeçmiş olduğu görülüyor çünkü. İşler galiba tam beklendiği gibi bir yani valinin açıklamasında e, operasyon büyük bir başarıyla tamamlanmıştır. Saat 10'da e, bu normalleştirme operasyonunu başarıyla tamamladık şeklinde bir basın toplantısı yaptığını biliyoruz valinin. Pek o, öyle olmadığı görülünce de bazı medyanın bu işten gene canlı yayından vazgeçtiği gibi bir şey var. Evet. Başbakan'ın konuşmaları da buna e, tuz biber ekiyor bu doğrusu yani kusura bakmalarla dolu kimse kusura bakmasınla dolu bir meydan okuma ve akşama da bir başka e, Sincan'da büyük bir miting çağrısında bulundu adeta bir militan tavır içinde hareket ediyor bir taraftar gibi AKP taraftarı gibi. Ama bu kontrolün de giderek elden kaçtığına dair ipuçlarını barındırıyor doğrusu durum. E çok sürdürülebilir bir şey değil herhalde. Yani bunu artık herkes, aklı başında olan herkes işin farkında yani. hani Böyle bir siyasetle sor. Neyse ben de şarjımı tutayım diyeyim size. Evet o zaman. tamam peki çok teşekkür ederiz. Tam ben kendine teşekkür... iyi bak. Size iyi yayınlar kolay gelsin. Görüşmek teşekkür üzere. Teşekkürler. Evet, Tan Morgül'le programcılarımızdan konuştuk. Revirin oradan da açıklamalar yaptı. Sadece kendisinin bulunduğu kısa süre içinde Gezi Parkı Revirin'de pek çok yaralıya da rastladığını söyledi Tan Morgül. Ama aklı başında herkesin de görebildiği gibi ülkede bunun böyle sürdürülebilir bir durum olmadı. Haşikar olarak ortada. Şimdi yeniden bir konuşma mı yapıyor? Yeni bir konuşma mı yoksa eski konuşmayı mı yayınlıyor? Nen hmm. TV biliyorum. Nen TV biraz önce dumanlar tutan bir Taksim meydanından uzlaşma nasıl olur sorusunu soruyordu. Ee, Başbakan Erdoğan'da da şimdi park işgal alanı değildir açıklamasını yapıyor. Adam evet, bu canlı yayın olmasa gerek bu evet. kadar sık konuşmuyor. Neyse bunları takip etmeye devam ediyoruz. Sizinle de. E, bağlantılar çeşitli bağlantılarla sizleri de haberdar etmeye devam ediyoruz. Saat tam 3 ve ara veriyor. Açık Radyo